شرقت نفسي من فواندي. حينما رددت يا رب روحي وصارت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأذب الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضلل له ومن يضل فلا هادي له. Eşhedü en la la ve ve ve Muhammed ve Dün hepiniz vardınız herhalde. Kaydeler saydık, değil mi? Kaç tane saydık? 8 tane. Bugün e onları tekrar edeceğiz kısaca. Sonra 9. kaydaya geçsin inşallah ders tamam. Birinci kaydemiz neydi? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hakkında Ehl-i Sünnet'in inancı üç esas üzere kayındır dedik. Bunlardan birisi ispat ettiği yerde ispat, nefyettiği yerde nefyetmek. etmek. Mesela ispatı örnek. Allah Azze ve Celle, mesela iblise hitaben ne diyor? İki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Şimdi burada Allah subhanehu kendisine <küziend> ispatta <ist resourceful> mı bulundu, nefide mi bulundu? İspatta bulundu değil mi? Neyi ispat etti? Elini. Elini. Değil mi? Elini ispat etti. Peki nefi dedik. Mesela... 9, ...la, la yazılimu rabbuke ehada. Rabbin hiç kimse. Nefi mi var, ispat mı? Nefi. Neyi nefi? nefi. O zaman ispat ettiği yerde ispat etmek, nefi ettiği yerde... Nefretmek. Şimdi bizim ehl sünnet alimlerimiz var. Mesela hepiniz bilirsiniz, duymuşsunuzdur İmam Tehavi. ehl sünnet alimlerindendir. Akide'de de öyle. Her ne kadar istidrak edildiği yerler varsa da, yani hatalı görüldüğü yerler varsa da, kulli mani olarak el sünnettir. Kezakim İmam Es-Sifari'ni. İmam es Bu da ehl sünnet alimlerimizdendir. Ama mesela bunlara baktığımızda, Mesela İmam Tahavi metninde akidesinde şöyle bir silah kullanır. Der ki mesela Allah azze ve celle için kadimun bila intihâ. Allah kadimdir. Sonu gelmek sizin. Yani sonsuz olarak nedir? Kadimdir. Yani kadim eski demek. Eski pardon daimun bilâ intihâ der. Yani Allah bir daimdir. Daima vardır. Sonu gelmek sizin. Bir de Allah Azze ve Celle kadimdir der. Alimler burada İmam Tehavi'ye istidrak etmişlerdir. Ne demek istidrak? Yani keşke bunu böyle demeseydi. Çünkü Allah'ın neyi yok? Kadim diye bir ismi yok. Kadim diye bir ismi yok. Kıdem diye bir sıfatı yok. Mana olarak Allah Azze ve Celle tamam bir başlangıcı yok. Ama Allah Azze ve Celle kendisine ne yapmamış? Mesela kadim ismini ispat etmemiş. Mesela şey ne der İmam siferini? Akidesinde der ki mesela mukaddimesinde der ki Elhamdülillahl kadimel baki mukaddiril ajali vel erzaqi hayyun alimun kadirun mevcudu kamet bihi el esya vel vuzudu dellet ala vujudihi el havadis subhanahu fehu el hakimul varis böyle bir mukaddime yapar burada da istidrak edilmiştir kendisine. der ki elhamdülillahl kadimel baki hamd Baki ve kadim olan Allah'a Allah olsun. olsun. <gülüyor> Alimler ne diyor? Keşke kadim yerine ne kullansaydı? Evvel. Onun manası evveli kullansaydı. Zekwxr. Evveli kullansaydı keşke. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da ne buyuruyor? "Vel evvelu vel akhiru vel zahiru vel batin." Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evveli tefsir ederken ne diyor? "Ve ensel evvelu ve lesa kablika şey." Sen evvelsin, Sen ilksin. Evet. Senden önce hiç öncen, hiç yok. Hiç öncen yok. Öncen. Allah Allah. öncen diye bir şey söz konusu değil. Değil. O yüzden neden bunu örnek verdik? Burada evli sünnet alimlerimizden de bu tür hatalar olmuş. Belki özür dilenir alimlerden şu manada derdi ki bunu haber babından söylemişlerdir. Belki isim babından değil. Bu tafsili mesele. Ala kulli hal diyoruz ki ispat edilen yerde ispat etmek nefret edilen yerde nefretmek. Nefret Birincisi buydu. Üç şeydi değil mi dedik? Birincisi ispat etti. İkincisi isimlerde teşbih yok. Teşbih veya sıfatlarda teşbihe gitmeyeceğiz. Benim elim var mı? Var. Allah'ın eli var mı? Var. Var. var. Filin eli var mı? Var. Filin ön ayağı demiyoruz ona ne diyoruz? El. El. Çünkü biz Türkçede onu ön ayağı diyoruz. Yoksa dilde Arap dilinde o eldir yani. Aynı deve dizle gider, elleme gider tartışması olduğu gibi. Bu maruftur. Şimdi Allah'ın eli, Ebu Zerkan'ın eli, filin eli. Üçü birbirine benziyor mu? Hayır. Şimdi benimle fili filin birbirine benziyor mu? Hayır. Hayır. Mahlukatta bile yani evet. yaratılmışlarda bile bu fark varsa Allah Azze ve Celle arasında Allah Azze ve Celle ile mahlukat arasında nasıl olmasın ki? Değil mi? Yani bunlar diyor ki sen Allah'ın eli vardır diyemezsin. Ayette geçse bile neden diyemeyiz? E çünkü sen Allah'ın eli vardır dersen maklukatların da eli var. O zaman sen Allah'a kime benzettin? Maşallah. Mahlukatlara. E biz de diyoruz ki el izafe olunduğu kişiye göre değişir. Yılmaz'ın eli dersen o bir eldir. Değil mi? Filin dersen o bir eldir. Dün bir örnek vermiştim. Sahabe atının ayağına ne diyordu? El. Ben diyor çölde gidiyorum mesela tahavinin şahmâni laslarına bakın görürsün mesela. İşte atımın diyor ön elleri diyor işte toprağa gömüldü vesaire. Yani el var. <gülüyor> Şimdi adam diyor ki ya sen at el dersen, ya el tırnaktan oluşuyor, parmaktan oluşuyor bilmem ne. E hani atın parmağı. Demek ki illa el bu olacak. Kaydesi yok. El kime nispet edilirse ona göre değer kazanır. Kolun var. Kapının kolu var. Aynı mı? Aynı. Başın var, dağın başı. Aynı mı? Meşgiler. Belen kanadı var, kapını da kanadı var. Yani. Olabilir. Halbuki ufu sarmış değil mi mesela evet, Cebbi Aleyhissel. Yani. Tamam, burayı da anladık. Evet. Üçüncüsü abi. Keyiflendirme. Keyiflendirme. İşte bu, şimdi örnek verdiğimiz. Yani Allah'ın eli var ama bizim elimiz gibi... Değil. Değil. Bizim elimiz gibi değil, bu teşbih noktası. Keyiflendirme, yani... Tamam Allah'ın eli hiç kimsenin eli gibi değil. Hiçbir mahlukatın eli değil ama zihnimde bir mana tasavvur ediyorum. Diyorum ki böyle böyle böyle. Mesela diyorum ki şeffaf, bin parmaklı. Bunlar hepsi küfür yani. Keyfiyetlendirmeyeceğiz zihnine. Şekil vermeyeceğiz. Evet. Ver Allah'ın eli var mı? Var nasıl? Evet. Peki keyfiyeti var mı? Var. var. Keyfiyeti var. Ama e, yok. Değil. Ama Manizlik. neyi yok? Keyfiyeti var ama bize Manizlik. Manizlik. Manizlik. malum değil. Bize Manizlik. mi Tamam bu birinci kaydıydı. İkinci kaydı neydi? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları, isim ve sıfatları dondurulmuştur. dondurulmuştur. Tevkifidir diyoruz. Tevkifidir. Hani biz bunu şeyde de kullanıyoruz. Şurası. El ibadetu tevkifiyetun. İbadet tevkifidir. Dondurulmuştur. Yani dinde bütün ibadetler belli olmuştur. Onun dışına çıkarsan ismi bir Bidat O yüzden ibadette de derler. El ibadetu tevkifiyetun. Dondurulmuştur. Üçüncü kaydı mücmel olan lafızlarda yani manası kapalı olan lafızlarda ne yapmak? Tavakkuf etmek. Ancak tafsillendirdikten sonra manasını ispat edip lafzını şer'i lafız olarak kullanmak. Şimdi birisi sorsa <gülüyor> Hasan, Allah Azze ve Celle mekanda mıdır? Değil. Mekanda siz neyi kastediyorsunuz? Çok güzel. <gülüyor> neyi kastediyorsun <gülüyor> diyeceksin mekanda. Ben diyorum ki evet. mekandan bu altı cihet var ya ona dahil olmasını kastediyorum. Ne diyeceğiz buna? Bu batıl Allah mahlukata hulul etmekten. Münezzehtir. Onun bir şeyi kuşatmasından münezzehtir. Bilakis onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Evet. Tamam. Hocam affet Bu dördüncü maddede bir örneklenme yaparım Çünkü gelmeden arkadaşlar vardı Hı geçen de. hafta. Günden, i̇sim ve sıfatlar dondurulmuş dedik ya biz Allah'ın sıfatlarından bir örnek verelim mesela yani isim sıfat dondurulmuştur kaydı şu yani mesela Allah Azze ve Celle <gülüyor> profesör diyemeyiz yani ne manada şimdi profesör nedir belli bir ilim dalında belli bir seviye, seviyeye gelmiş ve bir rütbe almış insanın ismidir e şimdi mesela doktor doktor senin şifanı vesile oluyor ya, bunun ismi profesör doktor Diyorsun ki ya şifanın kralını veren kimdir? Allah Azze ve Celle. O zaman Allah en büyük profesördür. Profesör sıfatı verelim Allah. Olmaz. Bu mühendise bak ya şu binayı ne kadar güzel yaptı. Dairesi en az bir trilyon. O kadar güzel yapmış ki. E şu, bu dünyayı yapan Allah en büyük mühendis. O zaman Allah'a mühendislik sıfatı verelim. Bunlar hepsi batıl. Olmaz. Bunların hepsi batıl. Bir insan dese ki Allah'ın mühendislik sıfatı var mı? Diyoruz ki mühendislik sıfatı yok. Ama mühendisliğin içinde bir mana var. Bir şeyi güzel yapmak. O zaman ona ne deriz? Evet Allah her şeyi en güzel yapandır. Ama mühendislik demeyiz. Tamam evet. Hocam muhalif fırkalardan böyle Allah'ın sonradan belli isim ve sıfatlar ilave edenler olmuş mudur? Bariz böyle. <gülüyor> Peygamber'e izafi ediliyor mesela bazı özelliği. Allah. Vacibul vücut demişler mesela. Mesela nasıl? Varlığı, varlığı vacip olan. Biz diyoruz ki varlığı vacip olan diyeceğine Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin bir ismini söyle. Yani de ki mesela Rahman. Rahman dediğin zaman, Allah Azze ve Celle, Ya Rahman dediğin zaman Allah Azze ve Celle'ye hitap ediyor musun? Var olduğunu inanmış oluyor musun? E vardır. Niye vacibül vücut diyorsun? Yani olmuş. Vacibül vücut, mümkünül vücut, failül ille. Felsefecilerin dediği gibi çok var yani. Çok yani. Cevher, araz vesaire bunlardan giriyorlar önce. Ondan sonra Bunları inkar ederken kendileri bidat ortaya koyuyorlar. Evet. Mücmel olan lafızlarda ne? Allah cisim midir? Sorusuna deriz Cisinden kastın ne? <gülüyor> Cisimin nefi yok. Yani cismi nefi de etmeyeceğiz Allah'tan. Cisim değildir de demeyeceğiz. Cisim de demeyeceğiz. Çünkü cisim kelimesi mücmel bir lafız. Deriz ki eğer senin cisimden kastın cisimden kastın dünyada gözle görülüyorsa Allah dünyada gözle görülmeyecektir. Sahabe arasında hiçbir ihtilaf yok Allah'ın görülüp görülmediğine dair. Aşta bile, şeyde bile Yedi kat üzerinde, üzerine çıktı yani bir Aleyhisselam. Orada bile ihtilaf yok sahibi arasında. Bu ayrı bir mevzu. Yani İbni Abbas ile Allah'ın evet. Radıyallahu'nun arasında hiçbir ihtilaf yok. Hiçbir ihtilaf yok. orada Rabbim nasip ederse isterseniz ondan da bahsedeyim. İhtilaf yok yani. Eğer cisimden kastınız sıfatları bulunansa evet Allah o manada cisim midir diyeceğiz? Demeceğim. Hayır ne diyeceğiz? Sıfatları vardır. Bunların hepsini anlat. Hızlı geçiyorum bunları. Dördüncü kaydı. Her isim bir sıfatı kapsar beş, ama her, her sıfat, sıfat beş, dördüncü mü? Beş mi? Beş. Dört isim ve sıfatların doğdurulması 5 beş, beşi beş. Beş. Beşinci kaydı. Allah Azze ve Celle'nin her bir sıfatı kapsar. her isim bir sıfatı kapsar, kapsar. ama her, her sıfatı bir, şey. ismi. bir ismi Doğru. kapsayacak diye bir şey şartiyet söz konusu değil. değil. Mesela kim örnek verir? El, el ile ilgili. Evet. O el, el nedir? Allah'ın Allah'ın sıfatıdır. Ama Allah'ın el diye bir ismi var mı? Yok, yok. Ya el bana yardım et diyebilir miyiz? Yani. Peki her ismi bir sıfata delalet eder mi? Evet, evet eder. Evet. Rahmanın rahmet, metinin metanet, kuvvetin kudret, <gülüyor> şey, kaderin kuvvet, e, kudret, şafi şifat. Şifa. Her isim bir sıfattır ama her sıfat bir isim değildir. Değildir. olmak zorunda değil. Öyle bir şart değil, söz konusu değil. Tamam Allah azze, evet, diğer bir, e, rakamları belki e, Allah azze ve Celle'nin her sıfatı nedir? Kemal. Kemaldir. Hiçbir eksiklik Yok. yoktur. Bunları da anlattık. Diğer bir kayda Allah Azze ve Celle'nin sıfatları zatî ve fiili olmak üzere ikiye ayrılır. Ikiye ayrılır. Şimdi, şimdi e, dün uyarılmadım bu noktada. Bir şüphe atmıştık ortaya. Neydi o şüphe? Bunlar dediler ki eğer siz Allah Azze ve Celle'nin sıfatları vardır derseniz mesela istiva gibi... Bu sıfatlarda kemal olmak zorunda. Allah boş bir şey yapmaz zaten bu icmaendir. Kemal olmak zorunda. E peki Allah Azze ve Celle yeri göğü e, arşı yaratmadan önce üzerine istiva etmiş değildi. E arşi yarattı, üzerine istiva etti. Bu istiva kemalse her zaman Allah'ta bulunması gerekmiyor muydu? Değil mi? Her zaman Allah'ta bulunması gerekmiyor muydu? Sonra biz de ne dedik? ehl sünnet ortaya kaydeyi koydu. Zati sıfatlar, fiili sıfatlar. İşte sizin bu söylediğiniz o muhaliflere diyoruz ki sizin bu söylediğiniz <gülüyor> zati sıfatlar için geçerli. Fiili sıfatlar için değil. Kelam bir insan için kemal, kemaliyet sıfatı mıdır, eksiklik sıfatı mıdır? Kelam sıfatı. Eksiklik. Yok, konuşma, konuşabilme. Eksik. Kemal konuşmayan değil mi? eksik insandırız. Özürlü deriz, evet. görmeyene vesaire. Peki ben 24 saat konuşsam, Türkçe karşılığı ne? Susmasam? Deveze. Çok konuşmuş. O zaman Allah Azze ve Celle arşa istiva ettiği zaman o onun için kemaldi. Etmediği zaman o onun için kemaldi. Anladık mı şimdi orayı? Evet. Bakın. Diğerde konuşmak gibi. Yani. Şimdi tabii. Şimdi ben diyelim ki yürüme. Benim için kemal mi? Evet. Yürüme kemal. Yani e, yürüyemezsem bu evet. eks eksikliktir değil mi benim zatımda? Peki ben <gülüyor> hiç durmadan 24 saat yürüsem <gülüyor> Hiç durmadan 24 saat yürüsen bu benim için nakıslık mıdır? Nakıslıktır çünkü namaz kılamayacağım. Değil mi? E Namazı mı bozdu? Namaz değil, diyemez. <gülüyor> o zaman bakın bunlar ne dediler? Allah'ta anlık varsa yani kemaliyetin anlık gitmesi evet. eksikliğe delalet eder. Biz de diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin istivasının kemaliyeti istiva ettiği zaman kemaliyetti. İstiva etmediği zaman istivası kemal değildi. Yani istiva etme kemal değildi. Delil ney bütün bunların hepsi? Allah'ın hakim ismi yetiyor hepsine. Allah'ın bütün yaptığı her şey ney? Hikmetli. Arş'a istiva etmediği zaman etmemesi hikmetli. Hikmetinden dolayı. Et ederse etmesi hikmetinden dolayı. İşte bu hakim ismi yeter delil olarak. Yani arş'a istiva etmekle Allah kemal sahibi olmamıştır. Allah kemal şöyle. Allah azze ve celle istiva etmiyorken etmemesi kemaldi. Evet. Etme vakti gel geldiği zaman etmesi kemaldi. Anlatabiliyor musun yani o yüzden bir eksilme, <gülüyor> bir artılma diye bir şey söz konusu olmaz. Et, yani istiva etmeden önce bir nakısa yoktu yani. Yoktu. Zaten Çünkü öyle, öyle nakısadan Koşun ziyade etmemesi öyle. onun için kemaldi. Evet. Çünkü hakim ismi var. Tabii. Evet. Allah Azze ve Celle'nin istiva ettiği zaman gel gelseydi, işte o zaman, yani geldiği zaman Allah istiva etti, o zaman onun için kemaldi. Ondan önce kemal değildi istiva. Anlaşıldı. Tamam. Hmm. Burada bir işgal yok. İspat noktasında işgal var mı? hakim ismi var. Hakim, hakim nedir hikmet? Yani duyguların aslında pek tarifi olmaz da Hikmet wad'u şey'i fi Bir şeyi yerli yerinde yapmak, bir şeyi yerli yerine koymak. Çaya aslen ne konulur? Şeker konulur, değil mi? Sen ona at. gidip tuz atsan onun ismi nedir? Zulümdür. Onun ismi nedir? Zulümdür. Çünkü zulüm ne? hikmetin zıttı. Wad'u şey'i fi gayri Bir şeyi olmaması gereken yere koymak. Bunun ismi zulümdür. Şimdi bir insanı sen dövmemen gerek gerektiği an dövüyorsan ne yaptın? Olmaması gereken bir şey yaptın. Değil mi? O zaman Allah Azze Celle'nin hakim ismi var. Yani yaptığı her şey her şey <gülüyor> hikmetlidir. Tamam mı? Bunu da anladık inşallah. O yüzden bunların dediği böyle batıl yani. Bunların dediği batıl. Yedinci kaydı. <gülüyor> El-Kelamufi Sifat Kel-Kelamufi Zat Zatta söylenecek şey Ke, e, sıfatlar içinde söylenmek zorunda. Yani sen diyorsan ki Allah'ın zatı var ama sıfatları yok. Neden sıfatları yok? Sebep e dersen mahlukata benzetirim. O zaman Allah yok de. Var da dersen mahlukata benzetmiş olursun. Çünkü mahlukatlar da var. Yaratılmışlar da var. Sen ne dersin ya Allah'ın varlığı, yaratılmışların varlığı gibi değil. Peki Allah'ın varlığı ile yaratılmışların varlığı arasında ne gibi bir fark var? Fark var değil mi? Fark olun. Şöyle ne gibi bir fark var aklınıza hiç geliyor mu? Birinci fark mesela. Bizim varlığımızın bir başlangıcı var. Allah'ın yok. Varlığımızın bir sonu var. Allah'ın yok. Değil mi? Bakın şimdi. Allah, Allah ebedidir. Biz ebedi miyiz? Yok. Peki bir şimdi şey geldi. Muhalif, bidat ehli birisi geldi. Dedi ki cennetlikler vaki kalmayacak mı? Kalacak. E peki şimdi cennetliklerin bakiliğiyle Allah'ın bakiliği arasında ne fark var? Kim bunu bulacak? Bizim evvelimiz vardı. O yine güzel bir fark. Ama diyelim ki sadece bakilik noktasıyla ele alalım. Biz, biz muhtesiz. Yani sonradan tamam. Yavru. Başlangıç noktasıyla doğru. Peki sadece bakiliği ele alalım. Bak. Sadece bakiliği. Bak. Deriz ki bizim bakiliğimiz kime muhtaç? Allah'ın bakiliğine Allah muhtaç. muhtaç. Baki kalırken de ama Allah'ın bakiliği kime muhtaç? Evet. Her şeyde fark var yani. Tabii. O yüzden bunlar diyor ki ya nasıl hani helak olmayacaklar arasında arş da var. Değil mi? Arş var. Bir sürü sekiz tane mahlukat var onlar baki kalacak. Değil mi? Mesela Allah cenneti yarattı. Cehennemi yarattı. Kıyamet kopsa da biz hepimiz helak olsak da cennet cehennem yine baki kalmayacak mı? Evet. Onlar diyor ki o zaman cennetle cehennem baki kalmaması lazım diyorlar bazı fırkalar. Neden? Evet. Çünkü... Haşa Allah'ın sıfatını vermiş olursa olur mu? Onun beka baki olması kime muhtaç? Allah'ın bekası. O zaman her şeyde fark var yani. Tamam, bunu da anladık. Alaikum. Merhaba. Mustafa. Sekizinci kaydı. El Qaulu fi bazı sıfat, k el Qaulu fi fi bazı diğer. Bir kısım sıfatla söylenecek şey diğer kısım sıfatlarda da söylenecek şeyin aynısıdır. Aynı olmak zorundadır. Aynı şey söz konusu olmak zorundadır. Bu hangi fırkaya reddiye demiştik? Eşarelere. Eşareler biliyorsunuz yeri sıfatı kabul ederler. Diğerlerini inkar ederler. Mutezile'nin mutezileye karşı çok zor duruma düşüyorlar biliyor musunuz? Tarihte mutezileye karşı en şiddetli olan fırka, reddiyeleri en çok olan fırka Eşarilerdir biliyor musunuz? En çok onlar mücadele etmiştir Mutezile yle. Ama gel gel gör ki Mutezile'ye bu konuda çok sıkışmakta. Mutezile diyor ki ya ya siz bizim gibi hepsini reddedin ya da müşebiheler gibi bize müşebbihleriyorlar ya onların mantığıyla ya da müşebbihler gibi hepsini kabul edin. Yani. Ne ya bu birisini kabul et birisini kabul etme. Olur mu böyle bir şey? Ya öğle namazı dört tek kat ben ikisini kılayım ikisi kalsın. Olmaz ki ya tamamlayacağım ya değil mi? O yüzden diyoruz ki ya hepsini kabul et ya da hepsini reddet. Ama ne demiştik? Cehmiye yani bu ta tabiri işte öyle dile geçiş bağından söylüyorum. Yoksa hakiki mana değil de Cehmiye daha dürüst. Eğer tabir sahihse Cehmiye bunlardan daha dürüst. Tabi Cehmiyelerin aşırıları. Onlar diyorlar ki Allah ne ölüdür Nedir? ne de diridir. Allah. Neden? Ne orada ya şimdi yok. diyor ki Allah ölü dersek Ölülere benzetiriz. Diri dersek dirilere benzetiriz. Bu aslında cehmiye bu sefer hem muhtezile sıkıştırmış oldu, hem de kimi? Eşareleri sıkıştırmış oldu. Yani e eğer isimde benzerlik müsemadaki benzerliği, hakikatteki benzerliği de gerektiriyor diyorsanız o zaman bunda da söyleyin. Allah diri, ben de diriyim. Allah ne diyor? Hayyul <gülüyor> hayyun diyor değil mi kendisi için? Bizim için ne diyor? Yuhricül hayye minel meyyit ve yuhricül meyyite Minel Hayr. Ölüden diri, diriden ölü çıkarır. Bize ne ismi verdi Allah? Diri. Kendisine diri ismi verdi. Onun diriliğiyle bizim diriliğimiz aynı. Mı? Hayır. Ha. O yüzden mütezime diyor ki biz dürüstüz. Allah ne ölüdür, ne de diridir. Şimdi ehli sünnet diyor ki mesela Şeyhülislam ibnü Teymiye, Tedmuriyeler söyler. Şeyhülislam ibnü Teymiye diyor ki bunlara yani sünnet Allah büyük bir alim diyor ki bunlara ya bir şey aynı anda ne ölü ne diri olur mu ya? Yani ne ölü ne diri olabilir mi ya ölüdür bir şey ya da diridir cehmiye diyor olur mu canım bir şey aynı anda ne ölü ne de diri olabilir ibni teymi diyor ne diyorlar ki duvar duvar ne ölüdür ne de diridir bakın şimdi ibni teymi nereden yakalıyor ibni teymi biliyor bunların bu cevabı verdiğini ibni teymi e, bunların hepsinden akıllı tabi bunlar ne diyorlar şimdi duvar dediler ya bu duvar aklınızda olsun şimdi peki bunlar neden inkar ettiler? ölülüğü veya diriliği Allah'a koruma hiç kimseye yani. benzetmemi adına. Peki neye benzetmiş oldular? <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Şey i̇şte böyleler ya. O yüzden Allah nerededir sorusuna da tarif getiriyorlar ya. Ne altdadır, ne üstdedir, ne. Yani zandı, ne alemin içindedir, olabilir. ne dışındadır. Yok, yok de daha iyi. Oldu. Yok <gülüyor> yok. Ama yok de daha iyi. Peki mesela bunlar şeyi de söylüyorlar. Diyorlar ki e, Allah ne vardır, ne yoktur. Kime söylüyorlar biliyor musun? Eşerlerle e, muhtezirelere karşı. Dürüst ol, niye, şey, niye Var dersek şey, kime benzetiriz? Oluyor. Varlıklara. aşırıları hmm. Yok dersek yokluklara benzetiriz. Peki, bir şey hem var hem yok. Yani ne var ne yok. Bu neyin ismi? Türkçe'de. Buna bir isim bulabilir miyiz? Var bunun ismi. Şey. Bir şey ne var ne yok. Bunun ismi ne? İmkansızlık. İmkansızlık. İmkansızlık. Doğru mu? O zaman İbni Teymiye diyor ki o zaman siz Allah'a neye benzettiniz? İmkansızlıklara. Anladınız mı? İmkansızlıklara. Yani bunun ismi imkansızlık mı sonuçta? Sen Allah'a böyle dediğin an bu imkansızlık verdin. O zaman bunu da deme. Çünkü onlar diyorlar ki ne var ne de yok. Bir bilmeni... Şimdi yokluğu da sen itibar alıyorsan imkansızlığı da ne yap? İtibar al. O İbni Teymiye neden bu aklı münakaşalara giriyor? Dinde böyle bir şey yok ki. Sahabelerin zamanında böyle bir şey yok. İbni Teymiye sırf şunu anlatmak için bunları söylüyor. Yoksa Selefin Meneci'nde böyle bir şey yok. Selef ispat eder, iman eder. Sır bunlara şeyi beyan etme adına i̇bn Teymiye'nin her zaman ortaya koyduğu bir şey vardır, iddia vardır. Sizin akli olarak getirdiklerinizin hepsinin ortak ismi akılsızlıktır. İşte delili. Bunu ortaya koymak için söylemiştir i̇bn Teymiye. Buyur. Bir bilmece vardı da diyor örülmemiş duvar üzerinde diyor doğmamış bebek. Şimdi duvar örülmemiş daha üstünde de bir de doğmamış bebek var. Cevabı da yalan. Hatta i̇bn Teymiye çok daha güzel bir şey söylüyor. Hani bunlar dedi ya bir şey ne ölü ne diriyse. Bakın şimdi işte, buna da şaşıracaksınız. Ne ölü ne diri. Böyle bir şey olabilir mi ya diyor i̇bn Teymiye. Bunlar olabilir dedi. Ne dedi? Duvar. i̇bn Teymiye diyor ki hayır duvar bile lugatta ölüdür. Neden? Allah diyor ki biz toprağa yağmur yağdırdık dirilttik. Bak toprak ölüymüş demek cansızlar da ölüdür diyor O zaman bu örnek olmadı diyor duvar örneği. Anladınız mı? Allah onların putlarına ne dedi? Dua... Ne dedi bunlara? Putları ne? Ölü. öyle ölü ismi verdi. Putları hepsi duvar. O zaman duvar örneği bile olmuyor. Bu kadar cahiller bunlar. Cansız varlıkların bir ismi lugatta ölüdür. Bu lugatta caiz. O yüzden görmüyor musun diyor Allah yağmuru indirdiğinde ölü toprağı nasıl diriltti. Bak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden duvar örneği bile olmuyor yani. Kurtarmıyor. Şimdi eksik bir kayda kaldı mı? dün ile evet. alakalı. 9'a. Bir şey var mı? Bağledim, Kalem, ilim, irade, semî basar. Onu geçtik. Hmm. Onu geçtik Allah garda. 9'a geldik. Oturcan. Evet, bugün e, son kaydemiz 9. İnşallah dün bunun öneminden bahsettik. Üç Değil mi? 9'a yetişti elhamdülillah. Hoş geldin. Hoş. Şimdi, hadi bu aslında belki 3-4 kaydaya bölünebilir ama kayda içinde kayda zikredeceğiz. Tek kayda adı altında bunu alacağız. Dokuzuncu kayda. Kitap ve sünnette sabit olan sıfatların manası, bakın manası bizim için malumdur. Hakikati üzere tefsir edilir. Hakikati üzere ne yapılır? Tefsir edilir. Kesinlikle mecaziyet, mecazlık diye bir şey söz konusu değildir. Keyfiyeti ise meçhuldür. Şimdi bazılarının dediği gibi tefvit olayı yoktur. Bakın arkadaşlar mesela günümüzde samimi olup da isim sıfatla bazı noktada ehli Sünnet'e mukalib eden insanlar çıkmış. Alimler çıkmış mesela i̇bn Hacer gibi, İmam Nevevi gibi. Diyorlar ki ya tevhile gideceksin ya da selefin mezhebine gideceksin ama selefin mezhebini bizim gibi anlamıyorlar. Tefvittir diyorlar selefin mezhebi. Ne demek tefvittir? Şimdi şuraya bir kelime yazacağım. Şu kelimenin karşılığını bulalım. Bunu bilen var mı bunun manasını? Valla bu hangi dil ben bilmiyorum. Bir dil de kelime de değil bu. Sadece aklıma geldi. S, A, R, N, L, O, T kelimelerini, T harflerini bir araya getirdim. Bir kelime oluştu. Diyorlar ki işte e, yet de böyledir. Yede biz el diyoruz ya. Yede. Yede biz şimdi el diyoruz ya. Onlar diyorlar ki yet de böyledir. Yani yet, yet diyoruz. Manası yok. Manası nedir bilmiyoruz. Allah'ın yedi var. Yet eldir diyoruz değil mi? Yok yet yettir. İstiva üstü olmaktır diyoruz değil mi? Yok istiva istivadır. Ney bilmiyoruz. İçinde bir manadır. <gülüyor> Ama biz ne diyoruz? Manası bizim için bellidir. Üstü olmak. Ama üstü olduğunun nasıllığı bizim için meşhurdur. Evet, evet. Benim sandalyenin üzerindeki şu üstü olmam, üstü olma durumum keyfiyeti meşhul mü size? Değil. Evet. Belli. Evet. Ama üstü olmamın manası. Mana olarak belli mi? Beynir. Belli. Allah Azze ve Celle'nin de istivasının manası belli. İstiva bir insan dese ne? Allah'ın istiva etmesi arşa. Yani üstünde olması. Onlar üstünde olması mi diyorlar. İstiva istivadır. Neyi bilmiyoruz. Korkuyorlar. Aha. Yani böyle kafana göre bir kelime salla hiçbir dilde olmayan. Nasıl onun manası belli değil. lafsı ortada ama manası belli değilse. Aynı şekilde Kur'an'da yet kelimesi var, istiva kelimesi var, nuzul kelimesi var hadislerde. Ama manası belli değil. O yüzden bunu selefe nispet ediyorlar. Diyorlar ki selefin mezhebi budur. Selef hiç bunların manasını anlamamıştır. O yüzden ya tevil et ya da tafvid et diyorlar. Mufavvida dediğimiz bu. Mufavvida fırkası. İbn-i Teymiye diyor ki bir insan muaddil ehli, tahtil ehli mi daha şerlidir? Yani Allah Azze ve isimlerini ve ispatlarını iptal edenin durumu mu daha şerlidir? Yoksa Mufavvida'nın manasını boşaltanın durumu mu daha şerlidir? Manasını boşaltanın durumu daha şerlidir. Neden? Allah abes konuşmuş olur. Allah'ın kelamı ya Kur'an. Allah bir kelime söyledi, içi boş. Manaya teravet etmiyor. Değil mi? Aynı buna İstanbul'da. geldi. Evet. O yüzden mesela bunların Kullu, naf, kullu, e, kullu lafzin evhemet teşbihe evvilhu evfavvidhu ve rumtenzihe İşte bu eşarilerin bir nazımıdır Akide'de. cevharet tevhide bakarsanız görürsünüz. onlar Akide kitabı. Diyor, diyor ki kullu, kullu lafzin her bir lafız yani Kur'an ve sünnette gelen bu isim sıfatlarla evhemet teşbihe sana teşbihi uyandırıyorsa zihninde evvilhu ya onu tevil et Ev fevvidhu ya da onu tefvid Yani içini boşalt. Ve rum Allah'tan tenzihe. At böyle. Allah'tan uzaklaştır. Heh. Diyorlar ki işte selefin mezhebi budur. O yüzden o yüzden diyoruz ki bu dokuzuncu kaydenin altında bazılarının dediği gibi selefin mezhebi tefvid değildir. Manası bellidir. Şimdi bunlar selef derken kimi kastı diyorlar işte sahabe tabi'in tabi'in tabi'in. E bakalım bunlara İmam Malik ne diyor? El istiva Alem. malum. Bunlar gibi meçhul mü dedi manası? Evet. İçi boş mu dedi? Ne dedi? <gülüyor> Malum. Yani aralıklı edebiyatında <gülüyor> istiva nedir? Malumdur. Peki keyfiyeti? Meçhul. E, meçhul bu kadar basit. Demek Selef'in mezhebi bu değilmiş. E, bu kadar basit yani. İşte bunlar çeşitli lafızlar kullanırlar. Göya Selef demiş ki emirruha kema caet. Bu isim sıfatları gel geldiği gibi geçiştiriniz diye bir sürü lafız var Selef'te. Onlar bu lafızları delil getirerek diyorlar. Bakın Selef'in mezhebi tefbit. Hakikaten Selef'te mütevâtir olarak şu tür lafızlar var emirru hakem acaet bila keyfin keyifsiz bir şekilde geldiği gibi geçirin lafızları. E şimdi diyor ki lafızlar neyle gelir bize? Manasıyla Manası. gelir değil mi? İçi boş mu gelir lafızlar? Ne ile o zaman geldiği gibi geçirmemiz manasını kabul etmekle beraber ancak gerçekleşebilir. Şey Alın size hediye. Ona bakarsam o kadar çok isim sıfatla alakalı olmayan hadisler var ki onlar hakkında da diyorlar bu hadisleri geldiği gibi geçirin. Demek ki bunların manası anladığı şey selefin tefvit değilmiş. Yani ne olduğu gibi alın demek bunlar. Tamam. O yüzden selefin mezhebi bu değil. Şimdi e, buraya dikkat ediyoruz inşallah. Çünkü artık kaydenin tavsilatına gideceğiz. Kaydenin tavsilatına gideceğimiz için e, tabii bunlarda birçok örnek vereceğiz. Mesele inşallah fıkh bundan sonra. Şimdi. Dediğim gibi benim bugüne kadar şehirlerden anladığım, ders halkalarından anladığım, selefin menhecinden, kitaplarından anladığım kadarıyla isim sıfat babında fıkh edilmesi gereken, ispatlanması gereken en önemli, en can alıcı olay birazdan anlatacağımız olay. Bu dokuzuncu kayda adı altında. O yüzden inşallah buraya dikkat edelim. Şimdi kardeşler, Gazi abi hariç, çünkü onunla konuştuk. Gazi abi hariç ortaya bir soru atacağım. Soruyla gideceğiz. Tamam Gazi abi hariç. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İsim sıfatlarda tevile gitmenin hükmü nedir? Muhaliflerin anladığı manada tevhil. Hükmü nedir? İsim sıfatlarda tevil yapmanın hükmü nedir? Muhaliflere göre vaciptir. Yok. Bize göre. Nedir hükmü? Bidattır. Küfürdür. İbn-i gibi küfür yani. Küfür. Bidat yani. Peki. O zaman şunu hep beraber kabul ediyoruz. İsim sıfatlarda demek mecaz yok. Değil mi? <gülüyor> i̇sim sıfatlarda ne yok? Mecaz. mecaz yok. Çünkü tevilin diğer bir manası mecazdır. Aslında ilmi tahkike indiğin zaman tevil ile mecaz eş anlamlıdır. Tevil mecaz eş anlamlıdır. O zaman isim sıfatlarda mecaz yok. Buraya kadar ittifak edildi. Değil mi? O zaman hepsi hakikati üzerinedir dedik. Peki Allah Azze ve Celle'nin yani hakikati üzerine de dedik ya. Peki Allah Azze ve Celle'nin hakiki olarak eli var mı? Var, var. var. Ama o hakikatin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Ona göre, ona nispetle hakiki. Peki Allah Azze ve Celle'nin hakiki olarak ilmi var mı? Var. var. Hakiki olarak kelamı var mı? Var. var. Ancak nasıl ki ilmi bizim ilmimiz gibi, görmesi bizim görmemiz gibi, duyması bizim duymamız gibi değilse, eli de bizim elimiz gibi değil. Burayı anladık. Şimdi bunu anladıktan sonra diyoruz ki bütün bu gelen kelimeler ve bu kelimenin kelimelerin yani isim sıfatları anlatan kelimeler, Kur'an ve sünnette gelen bu kelimeler ve bu kelimelerin delalet ettiği lafızlar siyak ve sivatta ancak ele alınır. Yani cümle içinde ele alınır. Tek başına kelimeyi çıkarıp ele almayacaksın. Mesela e, ortaya soruya atıyorum. İlim Gazi abi hariç dedim. İlim mahluk mudur? Yaratılmış mıdır ilim? Evet. Başka? Hayır diyen var mı? İlim Allah, yaratılmış Allah için. Mı? İlim yaratılmış mıdır? Evet. evet. Şimdi peki. Allah'ın ilmi yaratılmış mı? Hayır. Ee, niye ilim yaratılmıştır dedi? Allah'ın ilmiyle insanların E ilmiyle... ee, Ben insan veya Allah diye ayırdım mı? Hayır. Ha, o zaman bak tek başına olmuyor. Cümlede kullanacaksın. Diyeceksin ki ilimden kastın ne? Hı? İlimden... Ne? ilimden ne? kastın Allah'ın ilmi ise Allah'ın ilmi yaratılmış değildir. Ama ilimden kastın bizim ilmimiz ise bizim ilmimiz yaratılmıştır. Yani biz bebekken yoktu ilmimiz veya doğmamışken yoktu ilmimiz. Doğduk bir şeyler öğrendik. Değil mi? O zaman ilim mahluk mudurun cevabı yoktur. Çünkü neden? Bir siyakta kullanmıyorsun. Bir cümlede <gülüyor> fayda veren, fayda ifade eden bir cümlede kullanmıyorsun. Şimdi el mahluk mudur? Bizim için mahluktur. Evet. Soru soracaksın. Kimin eli? Allah'ın ise mahluk değildir. Bizim elimizse mahluk. Burayı anladı şimdi. O zaman ilim mahluktur dese bir insan mutlak olarak zikretse bu küfürdür. Değil dese yine küfür. Çünkü ilim mahluktur dese bunun içine Allah'ın elmi de giriyor. İnsanların elmi de giriyor. Değil <gülüyor> mi? Mahluk değildir dese tamam Allah hakkında isabet etti. Peki bizim hakkımızda? İsabet etmedi çünkü ilmimiz mahluk yine küfür. O zaman burada ne yapacağız? Tavsile gideceğiz. O zaman siyak sibakın önemini anladık mı? Yani siyak sibak meramı belli etme ve fıkh edilmesi istenen cümlede kullanmak. Siyak sibak olayı bu. Şimdi bunu da anladık. İlerliyoruz. Ne zaman ki ümmette müfredatlar yani bu kelimeler var ya mesela ilim, el, istiva tek başına ele alındı ne zaman ki siyah baştan koparıldı yani cümlede kullanılmaktan koparıldı. O zaman işte tagut olan mecaz ortaya çıktı. Tagut olan mecaz ortaya çıktı. Şimdi bakın arkadaşlar. İsim sıfatlar hakkındaki lafızlara üç yönlü bakılır. İsim sıfattaki hakkında gelen lafızlara biz üç yönlü bakacağız. Üç yönlü bir, Allah veya mahlukat ile kayıtlanmadan ele almak. Yani Allah'ın eli veya mahlukatın eli şeklinde kayıtlamıyoruz. Tek başına o el kelimesine ne yapıyoruz? Ele alıyoruz. Mesela el deyip susmak gibi. İlim deyip susmak gibi. Kur'an'da ve sünnette böyle bir nas olabilir mi? Yani tek başına bir kelime, bir ayet, bir hadis biliyor musunuz? Yani böyle bir kelimeden bahsetmiş, bırakmış. susmuş. Demiş ki ey demiş susmuş. Veya insanlar demiş, yok öyle. Hepsi neyde geliyor bize? Cümle Cümlelerde geliyor. Değil mi? O zaman Kur'an'da ve sünnette böyle bir şey yok. Çünkü Kur'an'daki veya sünnetteki <gülüyor> lafızlar bize mana olarak fayda veren cümleler olarak gelmiştir. Tek bir kelime olarak, tek bir müfredat olarak, müfredat olarak gelmemiştir bize. Bunu anladık. Şimdi İbni Malik'in de Elfiye'de dediği gibi mesela İbni Malik Arap Dili Edebiyatı'nda e, alimdir. Mesela ne der Elfiye'sinde? Kelamuna lafsun mufidun kestakim. Vesmun ve fiyalun thumma halkun ilkelim. Vahiduhu kilmetun vel am ve kilmetun biha kelamun kad yu'an. Devam eder böyle. Der ki kelam şudur Arapçada. Fayda veren bir şeydir. Kelam fayda veren bir şeydir. Yani şimdi ben el deyip sussam. Desem ki mesela camdan bakıyorum. Arkadaşlar hepiniz bana bakarsınız. Sussam. Ne dersiniz ya bu deli mi? Cümle, Cümle. değil. Arkadaşlar dedi. Tamam. Ama desem ki ya arkadaşlar aşağıda adam öldü. Bu cümle fayda veriyor mu manna olarak? Evet. Veriyor. Ama eğer arkadaşlar deyip sussam fayda evet. vermez. O yüzden Arapçada kelam ancak nedir? Fayda, fayda veren, veren şeylerdir. Fayda veren. Peki Allah Azze ve Celle'nin bize hitap ettiği ayetler, Nebisa Selemin bize beyan ettiği lafızlar fayda veren olarak gelmemiş mi? Evet. Gelmiş. O zaman bu kelimeleri ne yapacakmışız? Tek başına <gülüyor> ele almayacakmışız. Tamam Tek başına ele almayacakmışız. O zaman birincisi kelimelerin tek başına gelmesi Kur'an ve sünnette böyle bir örnek yok. İkincisi Allah'a izafe olarak gelmesi. Bir kelime düşünün mesela el. Diyorsun ki Allah'ın eli. Bakın Allah'a izafe edildi. O zaman kime göre değer kazanır bu el manası? Allah'a göre. Mahlukatı üçüncü olarak da mahlukata izafe olarak gelmesi. Yaratılmışlara. Diyorsun ki Ahmed'in eli. Diyorsun ki Sümeyye'nin eli. Diyorsun ki Yılmaz'ın eli. Gazi'nin eli. Belki Gazi abinin dört parmağı vardır. Olabilir. Sakatlığından dolayı. Değil mi? Bak aynı olma ellerimiz mesela. Mahlukatta bile ne? Farklılık olabilir. Filin eli. Atın eli. Vesaire. Tamam Bu üç şekilde ele alınır. Şimdi birisine bir soru soracağım. Şimdi Allah'ın rast diye yani baş dediğimiz olay. Böyle bir sıfatı gelmemiş Kur'an ı Kerim'de. Şimdi <gülüyor> baş ne demek? Kim anlatacak? Bir, birisi anlatmaya çalışsın baş. Baş ne demek? Birisi anlatmaya çalışsın. Yani böyle aklına gel. Baş bedenimizin üstündeki <gülüyor> Gözlerin üstünde. Biraz daha böyle anlatmaya çalış. Özelliklerinden söyler. Altın, üstü, söyle. alt, altın üstü yani. Anlatmaya çalış devam et. Özelliklerini söyle. Aklı olan, gözü olan, kulak. Peki aklı olan, kulağı olan, gözü olan. Dağın gözü var mı? şey Dağın başının gözü var mı? Aklı, kulağı olmadı. Bak tek başına hiçbir fayda etmez işte. Halbuki ben deseydim dağın başını anlatın hepiniz anlatırdınız. E bir şeyin sen diyorsun ki üst katı. O da olmadı. Odanın başı diyorsun. Odanın hangi üst katı? Odanın baş köşesi diyorsun mesela. O zaman müfredatlar tek başına İfadını, ele alınmaz. O müfredatları kime izafe edersen ona göre değer kazanır. Odanın başı ayrı, dağın başı ayrı, Yılmaz'ın başı ayrı, filin başı ayrı, kalemin başı ayrı vesaire. O zaman müfredatlar ne? Tek başına hiçbir zaman ele alınmaz. O yüzden bütün bunların söylediği. Sen el dersen Allah'ın eline benzetirsin. Değil mi? Göz dersen. Allah'a gözü vardır dersen yaratılmışların gözüne benzetirsin. Hepsi batılı olmuş oldu değil mi? Evet. Çünkü neden? Biz neyi ispatladık demin? Müfredat kime izafe edilirse ona göre gelsin. değer kazanır. Onun özelliklerini alır. Ona göre değer kazanır. Bir insana desen ki eli tarif et. Dese ki el beş parmaklıdır. Edeceğiz ki böyle bir elin tarifi olmaz ki. E Aslında at, at eli ya. var hani beş parmak. parmak. Demek ki illa elin beş parmağı olacak diye bir şey söz konusu değil. Ya bırakın Yılmaz'ın eli bile beş parmak olmak zorunda değil. Mesela benim şimdi bu parmaklarımı koparsalar. Örneğin. Benim bu parmaklarımı kessek. bunu hala el denir mi arkadaşlar? Mi? Evet. E demin eli nasıl tarif etmiştik? Parmakları olan. E bu parmaksız yine el diyoruz. Demek ki elin tarifi illa parmaklar olacak diye bir şey. O zaman arkadaşlar demek ki kime nispet edilirse ona göre değer kazanır. Tamam bunu anladık. <gülüyor> Şimdi meseleye birçok yönlü örnek vereceğiz. Mesela istiva gibi. İstiva mevzusu. Dün biraz değindik bugün tavsili değineceğiz. Şimdi muhalifler hep bize ne diyor? Ya siz işte istiva Allah istiva ettin diyor siz bunu alıyorsunuz ama istivanın 15, 16, 20, 21 bilmem kaç tane ne manası var. Biz de diyoruz ki evet istivanın manası var. Biz size bu noktada muvafakat ediyoruz. Karşı çıkmıyoruz. İstivanın birden fazla manası var. İstivanın manalarından bir tanesini ne? Üstü olmak. Biz üstü olmayı alıyoruz. Onlar diyor ki 21 manası diyelim mesela. Bunda ihtilaf var da 21 manası var diyelim mesela. Diyorlar ki niye birini alıp da diğer 20'sini terk ediyorsunuz? E şimdi hakikaten bu bir şüphe gibi görünüyor değil mi? Ama batıl şüphe tabii. Yani şüphe gibi görünüyor. İstivanın 21 manası var sen niye bir tanesini alıyorsun? Ben giderim Allah aşkın üzerinde pişti iyi anlarım. İstiva bir manası pişti mesela. Allah arşının üzerine pişti anlarım ben mesela. Nasıl yapacağız? Şimdi bakın. İstivayı Kur'an'da önce bir inceleyelim. Kur'an'da birçok istiva geçmiş. Şunu inceleyelim olay çözülecek inşallah. Şimdi istiva Arap dilinde iki şekilde gelir arkadaşlar. Ya mutlak ya mukayyet. Şimdi mutlaktan kastımız ne? Şimdi istiva kelimesi. İstiva. Bu istiva kelimesi. Böyle de koyalım. İstiva. Biz ne diyoruz buna? Üste olmak. Şimdi istiva kelimesi mutlak olarak gelmesi nedir? Yani düşünün ki bunun önünde ve arkasında daha başka kelimeler de var. Bu Kur'an'da bir cümlede gelmiş. Ama buna bağlı, yani istiva kelimesine bağlı herhangi bir şey yok bu cümlede. Yani bir sürü kelimeler var ama istivaya bağlı bir şey yok diyelim. Şimdi bunu örnek verelim. Ne demek bunu anlayalım diye. Şimdi kasas 14. Bakın arkadaşlar, kasas 14'te ne buyuruyor? Wallama belaga eshudhu wa istawa atinahu hukman ve ilme. Bakın şimdi. Diyor ki, istava kelimesi geçti değil mi? Arapçada bakın, lafçama dikkat edin. Wallama belaga eshudhu wa istawa atinahu hukman ve ilme. Kıvamına gelip olgunlaşınca pişince yani ergenliğe falan gelince biz ona hüküm verdik ve elim verdik. Vakit üstü olmak kelimesi geçti mi? İstiva'ya evet. burada ne ismi verdi Musa aleyhisselam için? Pişme, olgunlaşma. Pişme. Olgunlaşma. olgunlaşma. <gülüyor> tamam? Bakın o zaman demek istiva kelimesinin manalarından bir tanesi neymiş? Olgunlaşma. Olgun. Şimdi o zaman yani burada istiva'nın manası diğer eş de vereceksek kemulevet temme demektir burada istiva. Yani kemale ermek. Tamamlanmak, olgunlaşmak. Tamam mı? O zaman Kur'an'da bir manası var. Şimdi bakın. O zaman bir yerde, Kur'an'da veya sünnette istiva kelimesi geçiyorsa, <gülüyor> istiva'ya bağlı bir harf yoksa önünde mesela, bir harf yoksa istiva ne manaya geliyormuş? Olgunlaşma. olgunlaşma Bu istiva tek başına geldiğinde, cümle içinde ama bir bağlantısı yok. Şimdi anlayacaksın inşallah birazdan. Mukayyet bir de gelir istiva. Bu mutlak olarak gelmişsin. Mutlaktan kastımız neydi? Ona bağlı bir şey yok. Şimdi bir de Kur'an'da istiva kelimesi geçer. İstiva. Ama önünde ya şöyle bir ala harfi olur. Buna aladır tamam mı? Ala. Ya ila olur istiva ile beraber. Şöyle ila. Şöyle diyelim. Türkçedeki bağlaşlar gibi. Aha, yani ile evet, evet. yani <gülüyor> öyle diyeyim. Kayıtlanmış. Evet. evet kayıtlanmış yani. Evet, evet. Tamam. Veya beraberlik manasıyla vavla gelir. Yani istiva. İsteva der önünde. Şöyle istiva der sonra vav harfini getirir. İşte bu kayıtlanmış hali. Çeşitli harflerle kayıtlanmış. Şimdi Kur'an'da bunlara örnek verelim. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? لِتَسْتَوُوا ala زُهُورِهِ Bakın testavu, isteva gelmiş. Testavu ala zuhurihı. Zuhruf 13'te. Ne diyor? Hayvanları, hayvanlardan bineceğiniz şeyler, şeyleri o var etmiştir. Bu ayetlerin önünde var. Ta ki onların sırtlarına, sırtlarının üzerinde olasınız, binesiniz. Şimdi burada istiva gelmiş. Hangisiyle gelmiş? Bununla gelmiş. Bakın Arapçasını okuyayım. İstiva neyle gelmiş burada? Ala ile gelmiş. O zaman Türkçe karşılığı ne? Üstünde olmak. Tamam Şimdi bunu anladık. Westervelt, judi gemi, Judi Dağının üzerine. Bakın yine alayla geldi. Hı hı. Demek ki isteva kelimesi Ala ile kullanıldığı zaman üstünden başta hiçbir manası yok. Hiçbir manası Arap dil edebiyatında. Hiçbir manası yok. Allah Şimdi bu va ila ile kullanılmış çeşitli manalara geliyor. Hı hı. İla'da biraz tavsiyel var oraya girmeyeceğim. Ama şunu ispatladık mı Kuranda? İstivayı birçok yerde gördük ki Allah ile kullanılmış hep sadece üstte olma manası. Şimdi bakalım Allah'ın istivayla alakalı ayetinde ne gelmiş? Hemen yazalım. Şimdi bazı insanların dediği gibi ya Kur'an'da bin mana var, şurada üç yüz mana var. Karma karışımı nasıl anlayacağız? Cahil insan anlamaz işte. Ce bu Hepsi cehaletin eseri. Hepsi cehaletin eseri. Anlamamazlık olsaydı sahabe ne derdi? Ya Resulallah biz Arap'ız bin tane manası var hangisini kast ediyorsun derdi. Değil mi? Böyle dedi mi çok nadir bir iki yerde buluyor. İşte zulümde bulduk bilmem ne. Onun dışında var mı? Errahmanu Alen Taha Taha 5'e yazıyorum. Rahman Arş'a istiva etti. Alen. Arş'a istiva. Rahman Arş'a istiva etti. İstiva mı? Evet. Alam mı? işte tek bir manası Allah var. Diyoruz ki hadi bize Arap dilinden bir tane örnek getirin. 15 tane şimdi, şimdi Arap dil dilinde hüccet nedir? Şiirler. Şiir. Cahiliye şiirleri hiç bozulmamış. Gelin. Bir tane şiir getiriyorlar ya bize. Kadisava bişrun alal iraqi min gayri seifin ve demin evet. mihraqi. Bunu Ahtal diye birisine nispet ediyorlar. Zavallar İslam'da kimse bulamadılar. <gülüyor> Öylesine olan Ahtal var şair ondan delil getiriyor. Diyorlar ki bize ya maksat şiir olduktan sonra zaten biz cahiliye şiirinden bahsediyoruz. Hristiyan olsa ne olur? Şey olsa ne olur? İyi de aktarın divanı var onda da yok. Olsa Hristiyan ama yok yine. Aktarın divanı var. Böyle divan yazmıştır. O divanında da yok bu. Senedi sepeti hiçbir şey yok. Yani o kadar Arap dilinde şimdi burada ne demek o şiir önce? Kadis teva bişrun alal iraki bakın şimdi isteva bişrun alal iraki isteva bişrun alal irak beşir, bişir diye birisi var ıra diyor istila etti ıra ne yaptı? ele geçirdi Arapçasında hangi kelimeler var? isteva ve ala Türkçe karşılığı ele geçirmek bak diyorlar istiva ala ile kullanılmış Türkçe karşılığı ele geçirmek o zaman diyorlar demek ki Allah arşı ele geçirmiş oldu ya diyoruz ki iyi de yeri göğü yarattı elinde dildi de Sonra arşaya istiva etti, sonra ele mi geçirdi yani? Yani önce galip değildi, sonra mı galip? Yani, ha bu sefer giriyorlar, ya oradaki sürme bu ne Bu demek, şuradaki sürme bu ne demek. Hepsi safsata, Dil, dilde hiçbir fluryanı yok. Kaidelere ters, menüzece ters, Allah bullak bir şey. Burayı anladık buraya kadar. Çok iyi anladık. Allah Bakın, yani insan hiç Arapça bilmezse, hiç Arapça bilmezse bile dikkatli dinlendiği zaman bunlar anlaşılacak mevzu. Yeter ki bunlar örneklendirilsin. Üzerine tehditle basılsın. Bunlar anlaşılır inşallah. Hiç sıkıntı çekmezsiniz. Tamam inşallah İnşallah. <gülüyor> <Allah 'a gülüyor> Diğerlerine örnek vermeye gerek yok. Var ile kullanımı salaha ile ilay ile kullanımı senle manalara gelir. Vesaire. Mesleva ile sema uzun hikaye bunlar. Evet. <gülüyor> bunlar zaten böyle şey uydurmakla, şiir uydurmakla çok meşhurdur. Mesela biz deriz ki Allah'ın kelamı var. Değil mi? Ya bunlar bu aktaldan ne arıyorlarsa... Subhanallah. Şimdi biz ne diyoruz? Allah'ın <gülüyor> kelamı var. Onlar diyorlar ki mesela eşariler ne der? Kelamın bir nefsihi der. Nefsi bir kelam. Yani ses ve harf yoktur der bunlar. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin kelamı ses ve harfledir. Sesi bizim sesimize benzemez. <gülüyor> Harfimiz bizim harfimize benzemez. benzemez. Ama ses ve harfledir. Çünkü kelamın bir manası var. O da sesle harfle olmayan bir şeye kelam denmez Rabbil Edebiyatı'nda. Ebeden. Ancak mukayyet bi mukayyet kılınırsa nefisle falan. Ama kelam Hiçbir zaman kelam, hiçbir zaman ses ve harfle olmadığı zaman ona kelam denmez. Şimdi neden? Ses, neden? Mesela Allah sizin diyor içinizden konuştuklarınızda ne? sorumlu tutmaz. De. Şimdi şimdi ümmet icma etmemiştir etmemiş mi bir insan namazda konuşursa namazı bozulur. Evet. Yani tuttuğu bol bol konuştu şimdi namazda. <gülüyor> Dünya kelamı deriz ona. He, bozulmamış mıdır? Peki kelam eğer içte içte olana da kelam denseydi herkesin namazı bozulurdu. Herkes içinden <gülüyor> konuşuyor. <gülüyor> Demek <gülüyor> ki sesli harf olmadı mı kelam olmuyor? <gülüyor> Anladık mı? Bunlar diyor ki yok olur mu? Arap dilinde bizim bir şeyimiz var. Şiirimiz gibi. Şiirimiz var yine. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, Nedir? Ha, i̇nnel kelam lefil fuadi ve inna ma ju'ila lisani fuadi delile. Nedir? Fıkıh oldu. He, innel kelam lefil fuadi ve inna. İnnel kelam lefil fuad. Kelam aslında kalptedir, içtedir diyor şiirde. Ve inna ancak lisanu adi evet. sadece dil kalpte olana delil olsun diye kullanılmıştır. Yoksa kelam aslında kalptedir. Bu da aktarına. Hıristiyan. Bunların işine geliyor. Neden? Senin çünkü Musa şey İsa kim? Allah'ın evet. kerami ya. Evet. Bak iç, işlerine Oktar geliyor bunlar. Ahtar olmasa yandı bunlar. Ya adam da, da olmasa dediğim gibi yandı bunlar. Şimdi aslında ilmi boyutu şu andan itibaren çünkü bu külli bir mana, manaydı. Devamlı sorulur bu. İşgal olarak da ümmetin önüne getirirler. Maa kelimesi. Maa beraberlik. Diyorlar ki şimdi biz demin aramızda ittifak ettik. Allah Azze ve isim sıfatlarında ne? Mecaz yok. Yani biz daha ileri gideriz. Konumuz o değil. Gideriz mi girmeyiz mi o da meşhur Mecaz meselesine bakalım zamana göre. Daha öteye gidiyoruz. Diyoruz ki ne Arap Dili Edebiyatı'nda ne Kuranda ne Sünnette hatta ne de Arap dil edebiyatında mecaz yoktur, mecaz taudtur. Tabi bizim anladığımız manada taud değil, lükat manada taudtur, haddi aşmaktır yani. Haddi aşmaktır, evet. Şimdi madem ki hepsi hakiki, peki Allah hakiki olarak bizimle beraber midir? Olur. Kim diyecek? Evet, hakiki olarak bizimle beraberdir Allah, hakiki olarak. Mesela diyorsun ki, hal tallakte zoujeteke, pardon, hal tallakte zoujeteke. Karını mı? Sen karını boşadın mı? La. Hayır. Zevceti karım ma'i benimle beraber. Yan yana olmaya gerektirdi mi? Ne? Nikahımın altında. Evet. O zaman ma'a illa böyle olmaya gerektirmiyor. Allah sizinle beraberdir adam e, diyor böyle mi? Başım nasıl reddiye Burayı bir tutun aklınızda şimdi. Şimdi bakın beraberlik. Allah bizle hakiki olarak beraber midir? Arkadaşlar mecaz diye bir şey yok. Allah Azze ve Celle'nin kendisine nispet ettiği her şey Hakiki. İşte bu babların hepsi boş bırakılmış. Bunlar müşküler. Yani bir ehli sünnet muahid bir insanın burada hiç düşünmemesi lazım. Evet, Allah hakiki olarak bizimle beraberdir. Ama ne demek bu be beraberlik? Anladınız mı? Ne demek ama bu beraberlik? Vaktedi vücudun ona da gibi değil. Herhalde. Değil. Şimdi bakın. Bunların şüpheleri. Diyorlar ki: "Ve huve ma'akum eynema kuntum." Nerede olursanız o sizle beraberdir. Nerede olursanız o sizle beraberdir. Bu ayet için diyoruz ki biz ne diyoruz? İlmiyle beraberdir yani diyoruz onlara. Değil mi muhalifler? Bize bu ayeti getirdik sonra evet. ki kardeş bu ilmiyle beraberdir. Ne diyorlar bize? Diyorlar ki tevil yaptınız o zaman. Hani tevil yapmıyordunuz? <gülüyor> diyoruz ki hayır tevil değil. Tevil batıl küfür ya. Ayetin tamamı. Şimdi en önemli nokta. İşte en önemli eksik bırakılan nokta bulursa. Tabi sorunlar hiç bitmiyor. Bakın tevil nedir? Tevil nedir? sabaha kadar mukayifle tartışıyoruz. Tevil yaptın yapmadın. Yaptın yapmadın. Yaptın yapmadın. Ya yapmadım kabul edelim. Gel bana bir kıyak yap. Olur mu ya? Ben senden daha garibanım. Sen bana bir kıyak yap. Bitmez ki sonu. Tevil nedir? Ortaya hiçbir şey koymuyor ki iki taraf. Tevil ne? Yapıştır. E, tevil tefsir de onların anladığı manada tevil ne? Onlar çünkü kendi anladıkları manada bize tevil yaptığımız diyor. Abartı konusunda. Şimdi bak. Tevilin ıstılahi manası işte mesela işte Cüveyni'nin verakatına bakın. Ebu Maalil Cüveyni. Ne bileyim hatta i̇bn Kudâmenin Kudamya'nın selef alimlerimizden. zemm Teviline bakın. Bak Maruf hatta Cevheret-i Tevhid'e bakın. mana olarak hepsi şunu zikrederler. Tevil. Bakın hepinizden şunu istiyorum kardeşler Allah aşkına, Ben bugün varım yarın yokum. Ama bu Ehl-i Sünnet'i savunma adına en önemli nokta burası. Bunu hepiniz fıkk edin, En azından Türkçesine. Veya Arapçayı meyli olanlar, öğrenenler veya biraz bilenler Arapçasını mutlaka ezberlesin bunu. <gülüyor> Yeter. Daha da daha önemli bir Bir Şimdi sarful lafzı. an ihtimali racihi ila al ihtimali merjuhi li karinete Kelimeyi asıl olan manasından Kaba bir tabirle söyleyeceğim. Böyle biraz avam tabirle anlaşılsın diye. Başkanım. Asıl olan manasından kıvırmak. İşte tevil budur diyorlar. Yammutmak. kıvırmak. Yani bunlara göre me'anın asıl manası nedir? Beraberliğin budur yan yana. Ben de ilmiyle beraberlik dediğim için kıvırdım. O zaman tevil yapmış oldum. Anladınız mı? Yani sarful lafzı lafzı tercih edilen manasından yani asıl manasından diğer bir tabirle uzak olan manasına hamletmek. Uzak olan manasına hamletmek tevhididir. Şimdi onlara göre me anın asıl manası neymiş? Yan yana olma. Sen onu demediğin an tevhide gitmiş oluyorsun. Biz de onu demiyoruz ya Allah biz de böyle yan yana beraber demiyoruz ya. O ayet için. Diyorlar ki bakın o zaman siz tevhide düştünüz. Bunu aklınızda düşünün tamam mı? Veya diğer bir tabirle mecaz nedir? El lafzul mustamelu fi ghayri mâ hudî Diyorlar ki bir kelime önce Arapçada konulmuştur ortaya. Konulmuştur asıl bir mana ifade etsin diye. Sonradan ileriki dönemlerde o kelimenin başka manaları, o kelimeye başka manalar da yüklemişler. İlk manası ne? Hakikat. Diğer manaları ne oluyor? Mecaz. Mesela yet kelimesi. Yet kelimesi nedir? Evet. Diyorlar ki yet kelimesi el demek. Bu işte bu el. Arap ileriki dönemlerde yet kelimesinde kudret manasını da yüklemişler, kuvvet manasını da yüklemişler. Diyorlar ki asıl manası budur. Kuvvet ile kudret nedir? Mecazdır. Anladınız mı? Asıl konulduğu mananın dışında kullanılmaktır mecaz. Şimdi bunları aklınıza tutun inşallah. Şimdi bakın. Bunlar ne dediler bize? Siz nerede olursanız Allah sizle beraberdir. Biz ne dedik? İlmiyle beraberdir. Onlar ne dedi? Siz o zaman tevil ettiniz. Çünkü beraberliğin asıl manası budur. Siz bu asıl manasından çıktınız. Uzak olan manaya gittiniz. Asıl olmayan manayı ele aldınız diyorlar. Şimdi biz de diyoruz ki bakın. Maa kelimesi beraberlik ifade eden. Bakın hep mea şudur mea. Mea budur. Beraberlik. Beraberlik. Şimdi bakın arkadaşlar. Türkçe mantıkla düşünelim. Bir insana söylesem beraberlik ne demek? Kim tarif edebilir beraberliği? Birlikte olmak. Evet. Yan, yan, yan yana durmak. Yan, yan yana durmak. Bakın dedik yine cümlede tek başına müfredat ne yapılmaz? Ele alınmaz. alınmaz. beraber şimdi beraberlik yan yana durmak dedim. değil mi? Ben diyorum ki ben bu konuda seninle beraberim. Telefonla konuşuyoruz, yan yana mıyız? Değil. Demek beraberlik illa bunu gerektirmiyor. Bir görüş birbirinden. Evet. Sen dün sevceni <gülüyor> boşadın mı? Araplar Arap, Arap bunu kullanır Yok, özellikle. Diyor, ben der ben ki hel hel qallak te Sen eşini boşadın mı? Le hayır. Zoujeti Eşim benle beraber. beraber. Evet. Der ki raculun me emir. Bu adam var ya onunla beraber. Kral da onunla beraber. Yani ne? Onun arkasında ha, dikkat et. Bak beraber kullandım. Hani yan yana olmaya gerektirir değil mi? Diyoruz ki yürüyoruz ay da bizimle beraber yürüyor. Doğru mu? Arap dilinde. Nesiru vel kameru man Biz yürüyoruz ay da bizimle beraber. Ay üstte olmakla beraber bizle beraber. üstte olduğu halde bizle beraber. Mahlukatta bile bu mümkünse Allah'ta tarafından mümkün olur? He? O zaman diyoruz ki size ma'anın manasının yan yana olma olduğunu söyleyen kim? Yan yana manası da var. Ayrılır. Boşanmayla alakalı manası da var. Görüşte bir olma manası da var ve var da var. Diyorlar ki huma ulidama'an. Bu ikisi beraber doğdu. Yani neyde beraberlik bu? Zamanda beraberlik. Doğru mu? Bak beraberliği kullanın. Bu böyle beraberlik mi demek? Skorda beraberlik. Aha. Ya diyorsun ki senin oğlun Ahmet'in oğlu ile eşit mi ya beraber doğdular. Yani ne zamanda? İlla böyle mi? Hani e, aynı anadan doğdular değil. O senin çocuğun, onun çocuğu. Beraber doğdular yani zamanda. Bu işi beraber. Ha o zaman ma a, a ne demek mutlakul <gülüyor> mukarane ve musahabe. Mutlak olarak beraberlik demektir. Yani kayıtlanmamış. Mutlak olarak. Beraberliğin bir sürü manası var ya. Bakın şimdi ne yapacağız? Buraya bakın. Kayıtlandığı zaman kullanıldığı gö yere göre değer kazanır. Kullanıldığı yere göre. Tamam mı? Değer kazanır. Bazen iç içe girmeyi ifade eder. Dersin ki ee, mesela örnekleri verelim en baştan. Hele tallabte zevceteke. Eşini boşadın mı? Diyorsun ki la zevceteye. Hayır eşim benle beraber. Ne manada beraber? Akıt nikah aptinde, nikah aptinde <gülüyor> benle hala beraber. Yoksa şu an eşim yanımda değil, evinde ama sen arkadaşla muhabbet ediyorsun. Diyorsun ki hayır, eşim benle beraber. Yani daha beraberiz. <gülüyor> Dersin ya biz beraber çıkıyoruz, değil mi? Mesela. Halbuki belki aynı zamanda beraber çıkmayı kastediyorsundur evde, yan yana değil. Anladın mı? Diyorsun ki ana me amen ye kulu bir kez. Ben bu konuda. Böyle diyenle beraberim. Yani ne? Fikirde. Bak yan yana olmaya gerektirdi mi? Yok. Peki. Huma an. Onlar şu odada beraberler. Yan yana olmaya gerektirdi mi? Evet gerektirdi. Yani demek ki bazen gerektirir, bazen gerektirmez. Bir sürü kullanışları var bunu. Tamam mı? Diyorsun ki mesela. Me an. Beraber dolu. Ragıb-ı bakın. Bunlar hep dil dil diyor ya alın size kaynak. Diyor ki me'anın bir sürü manaları var. Kullanıldığı cümle siyakına göre değer kazanır. Fiilde beraberlik mea. Yani şey şey değerini verir. Cümledeki <gülüyor> siyasi bak değerini verir ona. O meaya. Anlatabiliyor muyum? Mesela diyorsun ki Huma ma'an huma ma fil uluh. O ikisi mertebede nedir? <gülüyor> Beraberdir. İkisi yücelikte Beraberdir. Yani yan yana olma şartiyeti söz konusu değil. Mesela dersin ki ceyal tulle beneme alme. Sütü su ile beraber kıldım. Yani ne? Muazzece karışma. Karış. Bakın iki iki türlü var. Bir yan yana olma. İki karışma. Tabii. Şimdi burada şunu şeker düşünün bir kalıp olarak erimemiş. Bu bardakla beraber mi? Evet, evet. Beraber. <gülüyor> Diyorsun ki hadel kubu mea kalemi. Bu bardak bu kalemle ne? Evet. Beraber. Evet. Peki ikisi birbirine karışmayı gerektirdi mi? Hayır. Gerektirmedi. Buna rağmen beraber ismini verdi ki mi? Evet, verdik. Evet. Bunu attım eredi. Diyoruz ki şeker suyla beraber. Arap bunu söyler. Şeker suyla beraber. Peki hangi manada beraber? Karıştık. Mümazece yani karışmak, birbirine girmek. Şimdi demin ki beraberlikle şu olayla içindeki beraberlik aynı mı? Hayır. Bu mahlukatta bile bir sürü ne var. Fark var. O zaman Tevil neydi şimdi? Bakın arkadaşlar. Şimdi burayı anlayın. Şimdi aslı mevzu geldi. Tevil neydi? Orijinal manasından çıkıp manası. Kıvırmak. Uzak olan manasına hamletmek.